Haftanın son gününden herkese günaydın. Başarıya ulaşmış iki kampanyayla başlıyoruz programımıza. İlk kampanya 18 yaş 6 çocuk tutukluların ücretsiz mektuplaşabilmesini istiyordu. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak öncelikle çocuk cezaevleri kapatılsın diyoruz. Bu gerçekleşinceye kadar çocukların hapishanelerde maruz kaldıkları travmayı mümkün olduğunca azaltmak lazım. Hem bazı yararsız aksine zararlı uygulamalardan da vazgeçilebilir. Hapishanelerde dışarıya mektup göndermek ücrete tabi. En az gramdaki mektup bile 1 lira 25 kuruş. Hapishanedeki çocukların dışarıdaki aile ve arkadaşlarına mektup yollamasının ücretli olması çok anlamsız ve çok sevimsiz. Bu çocukların hiçbir geliri yok. Diyoruz ki 12-18 yaş arası mahpus çocuklar ücretsiz mektuplaşabilsin deniyordu bu kampanya metninde. Mahpus Çocuklar artık ücretsiz mektuplaşabilecek bu haber geldi ve kampanyacı tarafından imzalayan herkesle paylaşıldı güzel haber için. Ve destekleyenlere tabii ki çok teşekkür ediyor dernek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimatıyla Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü cezaevlerindeki çocukların ücretsiz mektuplaşmalarına imkan sağlayan projeyi hayata geçirmiş. Cezaevindeki çocukların mektuplarının ücreti Kızılay tarafından karşılanacak. Ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklu 2500 çocuğun ücretsiz mektuplaşmasına yönelik proje böylece hayata geçiyor. Ve bununla hükümlü ve tutuklu çocuklar, aile üyeleri, arkadaşları ve istedikleri herhangi bir kişi kurum veya kuruluşa duygu ve düşüncelerini ifade etmek çevre ve toplumla olan ilişkilerini güçlendirmek için yazdıkları mektuplar için artık posta ücreti ödenmeyecek diyor kampanyacı. Herkese teşekkür etmiş imzalayan. Bir diğer başarıya ulaşan kampanya ise Bursa'dan. Alper Şenkol'un başlattığı kampanya ulaşım ücretlerine dikkat çekiyordu. Bursa şu anda Türkiye'nin en pahalı ulaşımını kullanmakta verilen ücretler karşılığında yapılan hizmet yeterli değil ve bu durumdan halk da şikayetçi. Kısaca bu durumun değiştirilmesini ve halkın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz diyordu Şenkol. Geçtiğimiz günlerde kampanyasını güncelleyen Şenkol kampanya sonucu fiyatların eski seviyesine çekildiğini bildirdi. Bu yine güzel bir başarı haberi. Diğer kampanyalarla devam edelim. Programa İstanbul'dan Hacer Yuvakgil ile kulak verelim. Diyor ki YÖK'ün 13.7.2016 tarihinde aldığı kararlar doğrultusunda sağlık ön lisans bölümlerinde lisans tamamlama hakkı verildi. Ve bu kararın çocuk gelişimi bölümünde kapsadığı belirtildi ama başvuru 2014 Kasım ayına kadar mezun olanları kapsıyor. Ben 2015 Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Eğitimi mezunuyum. Bize de bu hakkın tanınmasını istiyorum. Bir karar alındıysa tüm mezunların bu haktan yararlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Kontenjanların arttırılması uzaktan ve açık öğretim fakültelerinin olmasını gerektiriyor, diyor Yuvakgil bu kampanyasında. Cihan Altındağ'ın kampanyasıyla devam edelim şimdi de programa. 10 yıl öncesine kadar... ''Hususi otomobil olarak alınabilen Doblo Connect Kadi Berlingo Partner gibi araçların şu anda sedan binek gibi bir araç kadar yer kaplayıp motor hacimleri bile bir binek araç kadar olmasına rağmen yüksek tavan ve geniş hacme sahip olmaları yük ve yolcu taşıdıkları için geniş ailelerin ve iş sahipleri tarafından daha fazla tercih edildiğini biliyoruz.'' diyor. Ancak ilgili kurumlar bu araçlardan daha fazla vergi kazancı sağlamak için kamyonet sınıfına dahil edip halkın cebine göz dikti. Sadece vergi bakımından değil, ceza sisteminde de bu araçlara binek araçlardan daha az hız limitleri konup cezai işlemlerden de ayrıca bir kazanç elde edilmekte. Sigorta şirketleri de bu kazançlardan payını oldukça fazla bir şekilde alıyor. Bu kazançlar biz halkımızın oldukça canını sıkmakta ve kimi zaman maaşlarından hatta daha fazlasının da cezası olarak Ödemek zorunda kalmaktalar bu kampanyayla hususi kamyonet olarak geçen araçların binek araçları olarak tanınmasını istiyoruz diyor altında bu kampanyada ve insanlar da bu araçları alıp büyük aileleriyle daha fazla ceza ve vergi ödemeden seyahat edebilsin istiyor. Şebnem Sönmez'in bir süredir büyüyerek devam eden kampanyasına geçelim şimdi de. Mevcut hükümet ve devletin eğitimi düzenleme stratejisi çocuklarımızı ve onların geleceğini tehdit ediyor demiş kendisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen marif yasasına muhalefet partilerinin reddi ise acınacak düzeyde zayıf. Bu durumda bizlere yani halka ise hükümeti hem de muhalefeti reddetmek düşüyor. Konu çocuklarımız hiçbir biçimde hiçbir uzlaşmayı kabul edemeyeceğimiz bir konu çocuklarımız bir ülke, bir meclis, bir aile, bir tek insan dahi Çocuğun en üstün yararından başka bir karar alıp onu kendi siyasi, toplumsal, ekonomik, duygusal ati çıkarları için kullanamaz. Hepimizin birlikte mücadele etmesi gereken en önemli konuda herkesin hilafsız bir araya gelmesi gereklidir. Çocuğunu, çocuğu yoksa bir çocuğu gerçekten önemseyen herkes bu kampanyanın asıl savunucusu olmalıdır. Diyor Sönmez, Marif Kanunu yönelik başlatılan pek çok kampanyadan bir tanesi. Biri de Twitter üzerinden gerçekleşmişti ve özellikle ünlüler Marif Kanunu yasasına karşı harekete geçmişlerdi. Bu konuda toplumda ciddi bir rahatsızlık devam ediyor. Bunu da bütün bu kampanyalarda ulaşılan sayılarda görüyoruz. Son olarak şimdi Kanada'ya uzanalım. Bir başpiskopos olan Desmond Tutu'nun kampanyasına kulak veriyoruz. Tutu biliyorsunuz. Güney Afrika'da önemli bir din adamı. Tutu, Kanada hükümetinin etkileri giderek artan küresel ısınmaya karşı e, uyarmış kampanyasında bu durumun dünyanın kendisini ve üzerinde yaşayan tüm canlıların hayatını doğrudan tehdit ettiğini belirtiyor. Küresel ısınmayla yerel ve uluslararası düzeyde en ciddi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtmiş bu kampanyasında Desmond Tutu. Din adamları olarak başta Kanadalı yetkilileri ve bütün dünya liderlerini bu duruma karşı ortak hareket etmeye çağırıyor. Tutu, 2050 yılına kadar tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı bir hedef olarak koymasını istiyor. Bu aynı zamanda Climate Action Network'ünde öne sürdüğü hedeflerden bir tanesi. Dolayısıyla dünya genelinde artık 2050'de tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan bir enerji rejimini e, istiyor insanlar. Öte yandan... Bunun uluslararası kurumlarca takip edilmesi ve ülkelerinde bunu yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor. Bunu talep etmiş. Desmond tutu kısa sürede 350 bin kişiye yakın imza verilmiş bu kampanyaya. Şimdi bakalım nasıl sonuç verecek bu konuda hükümetler harekete geçecek mi? Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Kanada'dan derlediğimiz çevre sorunlarından çocuk haklarına kadar uzanan geniş bir yelpazide vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Pazartesi sabahı yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.